Evet arkadaşlar. Evet İbn Haldun'un üçüncü dersini yapıyoruz bugün. İlk hafta İbn Haldun'un yaşadığı coğrafya üzerinde durduk ve İbn Haldun'un e, psikolojisinin analizini yaptık. Geçen hafta ise ilk haftada anlattıklarımızın İbn Haldun'un hayat hikayesinin ana hatlarını vererek nasıl gerçekleştiğini gösterdik. Biraz arkadaşlar haykırdılar ama olsun. Bugün İbn Haldun'un eğitimi, öğrencileri kimlerden ders gördü ve eserleri üzerine duracağız. Zannediyorum bu hafta son olacak. Ondan sonra metne başlayacağız. Yani bayağı hızlı gittik aslında. Şöyle de bir şey yapılabilir mi acaba? Metne başlamadan önce genel olarak İbn Haldun'un mukaddimesinin iskelet üzerine bir konuşsak mı? Yani çok olur. Önemli olur. Dünleri, hem o hem de yani ne getirdi, ana şeyleri neler yani, hazır olsun biz zihnim diye öyle bir şey de yapalım yani. diye düşünüyorum ha. Tamam. Onu o zaman bir 4 bir hafta daha erteleyeceğiz. Şimdi İbn Haldun'u anlayabilmek için eee İbn Haldun'un yaşadığı zaman dilimindeki İslam entelektüel tarihine biraz bakmamız lazım. Ee, 1322 idi değil mi İbn-i Adun'un doğumu 1332 ve 1406 Bu tarihte e, İslam dünyasında Genel hatlarıyla Entelektüel e, Hayat nasıl Bir renk gösteriyordu Ona bir bakalım Tabii Haritamız olmadığı için Hala haritamız gelmedi hocam Vazifeniz verdiğiniz vazife Vazifeyi sen ördüm diye düşünüyorum. Değilse ben haritacı budur alıp gelirdim ya. Yani. Hocam benim ne cürmüm var ki nereyi yakayım yani. yani senin yanımda söyleyince ben tekrar dahil olmak istemiyorum. Evet beysel. Bu da, olarak var mı? Hı. Hocam bulamıyoruz onda. da. Tamam. Maalesef. Yok yok <Gülüyor> tamam ben bunu kullanacağım. Hocam internet olarak başkolağını gözüküyor. Ben burayı kullanacağım. Şimdi 1332 1406'da ee, İslam dünyasında nasıl bir entelektüel çerçeve hakimdi? Bir kere Meraga Reset 1250'lerden sonra kurulan Meraga Matematik Astronomi Okulu mensupları e, üçüncü kuşak mensupları e, Anadolu İran ve Türkistan Havzası'nda hareket halinde. Bunu bir kere görüyoruz. E, gözünde bulundurmak lazım çünkü sık sık atıf yapacağız ona ikincisi Merakadan hemen sonra kurulan Tebiz'deki Şenbigazan Rasathane Medrese ve o, e, kütüphanesi <gülüyor> bu önemli e, bizim için e, burada Başta Kutbuddin Şirazi, bu aynı zamanda bizim Anadolu'da da bulundu biliyorsunuz, Sivas, Konya, Kayseri, Kastamonu, Malatya'da bulunmuş biridir. Kastamonu'da da bulundu, orada Yavlak Aslan'a Farsça bir kitap sundu Kastamonu'da. Ee, onun talebesi ve büyük matematikçi, optikçi Kemalettin Farisi. Cemalettin Türkistani, Cemal Türkistani, Şems-i Buhari, nokta, nokta, nokta. Bunlar büyük oranda 1300'lerin ortalarına doğru 1320, 1330, 1340 gibi e, o tarihlerde tek tek ölüm tarihlerini vermek istemiyorum. Ee, yaşamış isimler, eser vermiş isimler. Dolayısıyla bunlar e, şeyden, Tebriz'de e, belli bir entelektüel çevre oluşturuyorlar. Bu çevre e, İlhanlı Devleti 1338'de yıkılınca değil sürüyor. Ve sonra o dağılıyor. Malum halimiz öteye veriyor. Bu dönemde yani Razi, e, İbn-i Haldun'un e, artık yavaş yavaş ortaya çıktığı dönemde İslam dünyasındaki en önemli ya da en güçlü, entelektüel hareket kelamcıların temsil ettiği hareket. Mısır'da Şemsettin, Şemsettin İsfahani, e, Şafi mezhebine mensup, aynı zamanda bir usulcu, fıkıhçı fakat büyük bir kelamcı, mantıkçı, felsefeci, son derece etkili. Hatta Bizans daha sonra Bizans İmparatoru olacak Orhan Gazi döneminde bir Bizans İmparatoru var ya, hep adını unuturum. Orhan Gazi ile Kayın evet. <gülüyor> O mesela Sürgündeyken Kayıre'de Şemseddin İsvan ile teolojik tartışmalara giriyor. O, kitap, o bir kitap yazıyor onunla alakalı, o kitap mevcut. Rumcası günümüze gelmiş. Aynı dönemde İsfani Ölümü 1345 yazışmıyor. Bizans imparator olacak vatandaş Mısır'da sürgündeyken tartışıyor İsfani ile. Daha sonra o tartışmaları o imparator olduktan sonra kitap haline getiriyor. Ve Rumcası, yani Bizans Rumcası günümüze gelmiş. Hı. Maria Harputi miydi kadın adı neydi ya? Princeton'da bir hanım onlar üzerine çalıştı, çalışıyor. Adam Maria şeyin kızı, o adamın kızı Orangazle'den. Şey <gülüyor> yok, o demiyorum. Princeton'daki Maria diyorum. <gülüyor> Marialar karıştı, karıştı. Maria Harputi'mindir öyle bir hanım var Bizans tarihi çalışan, onlar o buldu. Geç bana email yazmıştı iki sene önce bu Şemset'in İspani kim bahsediyor, ben de ona kim olduğunu söylemiştim. Onlar çalışıyor, yayınlayacak. Aynı dönemde İslam tarihinin gördüğü en önemli e, kelamcılardan bir tanesi Şemsettin Semerkandi bizim e, Hanefi, şey, Maturidi kelamının en önemli temsilcilerden bir tanesi yine bu dönemde İran, e, Kuzey Suriye, Irak ve Anadolu'da hareket halinde 1320'lerde öldüğü tahmin ediliyordu ama biraz daha ilerletmiş e, 1304'lerde öldüğü tahmin ediliyordu fakat şimdi 1330'lara doğru çıkartıldı Yeni bazı şeyler tespit edilmiş. Diğer bir kelamcımız Adı Dütten İyici. Yine bu dönemde 1355 İran coğrafyasında etkin. Biliyorsunuz İyici Abi. E, bilmiyorum. Ha? Abi. Türkçe Ağabey Ağabey. Hı -hı. İyici. İyici. Ha, Bilmiyorum. İci. Bir köy adı ya. İyici. İci diye bir köy. İci e, ya, O kadar yani. tam bilmiyorum. Ha şöyle. EG. İci köyü. İci İslam tarihinde yazılmış en önemli kitaplardan olan Elme Vakfı ilmi kelamın yazarı. Usulcu, dilci, dil filozofu son derece etkin bir isim çünkü kadın aynı zamanda bu dönemde çok önce yetiştirmiş bir adam aynı zamanda ahlak felsefecisi İran coğrafyasında etkili diğer bir isim Kemal Aman Kemalettin Kutbuddin Razi İyici'nin talebesi büyük mantıkçı belki de İslam tarihi en mantıkçılarından biri Kutbuddin Razi o da aynı dönemde çok etkili Biraz daha geç ölüm tarihi Kutbuddin Razi'nin 1365. Şimdi burada soru şu. Kutbettin Razi'nin talebesi Şems Şemsettin Bukhari. Bu da büyük bir filozof, mantıkçı. Ee, hep Tebriz okulundan bunlar. Şemsettin Bukhari Kayre'de. Demek ki 1380-90'larda yani i̇bn Haldun Kahire'deyken bu Kahire'ye kaç de gelmişti? 1300. Hatırlıyor musunuz onu? Ee, Kahire'ye geliş tarihi. 1381. 1381'de büyük ihtimalle Mirek el-Bukhari Kahire'de olabilir. Büyük bir ihtimalle. Mirek el-Bukhari. Tabi bunlar bir mübarek şah. El-Bukhari, Mirek El-Bukhari. Bunlar pek bilinmiyor Bunlar bizde. Ama işte ne yapacaksın? Gavurlar çalışıyorlar. Biz, biz önemli değil bizim için. Biz heyeli bilelim. Yeter. <gülüyor> Mübarek Şah El-Bukhari son derece önemli. Taftazani, ki İbn Hamd'ın isim olarak atıf yapıyor Taftazani'ye. 1390 ölümü. E, Semerkant e, çizgisindeki yani Ulu Bey'in, Timur'un yanındaki en önemli kelamcılardan biri büyük dilci, usulcü, belaatçı, kelamcı Taftazani 1390 ve nihayet Seyyid Şerif Cuccani Mısır'da da bulunmuş. Büyük ihtimalle İbn Haldun'un olduğu dönemde Mısır'da Seyyid Şerif 1413 ölümü. zaten bu yıl onun ölümünün bilmem kaçıncı yılı? 700. yılı galiba ya da 600. yılına. işte bir program yapacağız zaten hakkında. Osmanlı'ya baktığımızda aynı dönemde kimler var? Yani şeyin 1332 ile 1406 arasında bir kere Davud'ul Kayseri var. 1350 ölümü. Davud'ul Kayseri Mısır'da bulunmuş ama tabi i̇bn Haldun'dan önce büyük olduğu için. Dolayısıyla görüşmeleri mümkün değil. Ama Molla Fenari öğrenciyken biliyorsunuz Kayre'de büyük ihtimalle tam da i̇bn Haldun'un olduğu dönem. Hiçbir eserinde bahsetmiyor tabii. Belki de adam yele koymamıştır, şeyler, ha? Bütün büyük tam o dönemde evet. Büyük bir evet, değil mi? İşte biz buna böyle bakmıyoruz ama yalıtılmış olarak inceliyoruz. Bir dönem sonra İslam dünyasındaki en büyük entellekteler hepsi kayıtlı. O dönemde ve İbn al oraya geliyor. Molla Fenan yanında Ahmedi var, Hacı Paşa var, biraz sonra bahsedeceğim ve Şeyh Bedrettin var. Tamam Onların hepsi Kairi'deler bu tarihte. Molla Fenari 1431'de ölüyor. Tabii İbn Hadun'a göre genç. Ama öğrenci orada ve aktif bir öğrenci. Çok da entesan bir adam. Diyorlar ki Kairi'deyken İbn Arabi'den hiç bahsetmemiştir. Oradaki maliki, hambeni çizgiyi bildiği için sessizlik demiş temel gibi. Öyle beklemiş kalmış. Hacı Paşa... Ee, Anadolu'nun i̇bn Sinası olarak bilinir biliyorsunuz. Molla Fenari'nin sınıf arkadaşı ve e, Kaire'de sadece öğrenci olarak değil, başhekim oluyor. Tıp, oradaki en büyük hasta Mansuri Hastanesi'nin başhekimi. Dolayısıyla İbn-i Haldun'la muhakkak görüşmüştür. Şimdi o devlet erkanı içerisinde olduğu için. Ölüm tarihi 1413. Anadolu'da Cemalettin Aksarayi var. Büyük ee, Büyük bir müfessir, kelamcı, hatta seyirçleri ders almak için geliyor. Fakat cenazesine yetişiyor. 1388 ölümü. Aksaray'ı belki Mısır'a falan gitmemiştir ama tanınmış bir isim ve Molla Fener'in hocası. Dolayısıyla orada büyük ihtimalle biliniyor. Ama en önemli isim en önemli isim o dönemde Kahire'de Ekmelettin Bağbert'ti. Değil mi? Bu adam üzerine hiç Türkiye'de doğru çalışma yapılmıyor. Yapılan da Doktora tezi gibi maraflarda kalıyor. Kimsenin bildiği yok. 1384 ölümü. yani Demek ki i̇bn Haldun geldikten 3 yıl sonra vefat etmiş. E, fakat çok e, karizmatik bir adam. İşte dediğim gibi Bayburtlu mudur yoksa Bağdat'ın güneyindeki Babert köyünle mi tartışmalı? Fakat yaptığı çalışmalara baktığında müthiş bir Hanefi maturidi çizgisinde bir kere büyük bir dilci. Evet. Şey, şarkı Muazzam. Şarkı. Evet. Başka da var. Mantık, fıkıh, usulü fıkı, kelam, bir sürü kelametli var. Son derece önemli fakat en önemli özelliği öğrenci yetiştirme. Bazı insanlar iyi öğrenci yetiştiriyor. Molla, Fenari, şey Beddettin, Hacı Paşa, Ahmedi, Seyir, hepsi onun talebesi. Bir şekilde onun derslerinde bulunmuşlar. Çok etkili olmuş insanlar üzerinde ve talebelerin en önemli özelliği dik kafalı adamlar, devrimci hepsi. Gittikleri her yerde sıkıntı yaratan adamlar. Böyle bir özellikleri var. Seç i̇bn Haldun böyle bir e, Mısır'a geliyor. Mısır o dönemde İslam dünyasının entelektüel merkezi. Memlüklerin kontrolünde İranlılar da oraya geliyor. Anadolu da oraya geliyor. Suriye de oraya geliyor. Biraz sonra göreceğiz. Marip, Fas, Tunus, Cezayir de oraya gelecek. Orası bir e, toplanma yeri e, gibi Olacak. Şimdi bu genel olarak kelamcı, dilci. Bilim açısından baktığımızda i̇bn Haldun'un doğduğu coğrafyada mesela i̇bn Rüş 1198'de ölüyor tabii. i̇bn Rüş'ten sonra orada herhangi bir meşai felsefe hareketi yok. Zaten dört, üç tane adam var. İbn-i Bacı, İbn-i Tüfen, İbn i̇bn Rüş anlata anlata bitiremiyorlar aslında. Doğu İslam dünyası kaynıyor hiç kimse bahis etmez. değil mi? 3 tane adam var yani. İbn Rüşt, şey İbn Tufeyl, İbn ve İbn Rüşt. Ancak diyorlar ya efendim Rüşt İbn Rüşt'ten sonra bitti. Ne bitti ya? Ya illa düşünmek e, Yunanca felsefe yapmak ya yani Yunani felsefe yapmak demek ki. Demek demek midir? En önemli matematik okulu 1300'lerde şeyde kuruyor Fas'ta. Mağrip İslam dünyasının en önemli ve sürekli ve büyük matematikleri. İbni Benna El-Merrakuşi i̇bnül Benna El-Merrakuşi diye bir adam var. Bu adam aynı zamanda iyi bir filozoftur. Hala mezarı veli olarak ziyaret edilir. Fas'ta. Ee, çok etkili bir sufi fakat çok ciddi bir matematikçisidir i̇bn Benna El-Merrakuşi. Ölümü 1321. Yani 10 yıl önce, 11 yıl önce ölmüş. Fakat i̇bn Adun, Hadun i̇bn Benna'nın öğrencilerinden ders alıyor. Buraya dikkat. Bunun büyük bir okulu var. En az 10-15 tane kabulüste matematikçi yetiştiriyor bunlar. Ee, ve ve 1500'lerin başına kadar bu okul sürüyor. İbnül Benna kurucusu, İbn Haydur, İbnül Kufus, El Cezayiri, Kalasadi ve İbn Gazi El Miktasi. Orada bitiyor zaten çünkü Osmanlı'ya devr oluyor hepsi. Özellikle Kalasadi çok önemli bir matematikçidir. 1400'lerin <gülüyor> sonunda ölüyor daha geç. E, algoritmik hesap tekniklerini son derece geliştiren bir adam ve e, Rönansans İtalyası'na eserleriyle çok ciddi etki yapıyor. Demek ki e, İbni Haldun doğduğunda Tunus, Cezayir ve Fas'ta böyle bir matematik kültürü var. Son derece önemli bir şey. Mısır'a geldiğimizde matematik kültürü açısından çok önemli birkaç isim var. Bir tanesi İbni Haim. Bu adam Şafi Fıkıcı, 40 ayakı matematik kitabı var. E, algoritmik hesabı çok e, geliştiriyor. E, İbn Haim 1413'te ölmüş demek ki İbn Haldun oradayken. Kahire Kudüs hattında hareketli bir adam ve Tayboğa oğlu İbn Mecdi var. 1447'de ölmüş. O da İbn Haldun'un çağdaşı. Taybua oğlu Kıpçak belli. Tayboğa oğlu İbn Mecdi. E, bu da çok önemli bir matematikçi ve astronom. E, aynı şekilde Kahire'de. Yaşıyor. Bunlar yazayım mı? Yok, yazmaya gerek yok. E, hepsini biliyoruz çünkü. Siz yazacaksınız ya hocam. Yaz. Ya. İbn Haldun e, Mısır'a doğru hareket ettiğinde Şam'da İslam astronomisinin en önemli teorisyenlerinden biri henüz yaşıyor. İbn Şahatır. Kopernik'in modellerini aldığı adam. Bu Emevi caminin muvakkitı. Ve teorik bir aslonum. Ee, yeni teoriler geliştiriyor. Ölüm tarihi 1300 yok yaşamıyor ölmüş 1375. Demek ki kaç sene önce ölmüş? 6 yıl önce ölmüş doğru. Yaşayan başka biri Şemsettin Halili. Bak bu isimleri bilmiyoruz bunlar karburüstü adamlar ben yani her isim saymıyorum. David King diye bir yavur, ee, Memluk astronomları diyor 50-60 sayfalı bir makale yazdı. İsim listeleri ve neler yaptılar o kadar. Memlük. ve saydığınız kahirede dönümde, zaten hep o kadar adam vardır yani yo, yo yo yo hep bu, hepsi kahirede değil ama <gülüyor> ama bunların bir kısmı kahirede geliyor mesela bu kahireye geliyor ondan sonra şu kahirede zaten ama işte, e, network çok güçlü dikkat edersen tebriz anadolu kahire ve kuzey afrika birbirine bağlamış gidip gelişte son derece ciddi Şemsettin halili e, pratik astronomi dediğimiz vakit tayini e, konusunda son derece önemli bir Osmanlı'ya da çok ciddi etkisi etkide bulunuyor. <gülüyor> Ve Semerkant'ta da tarihin gördüğü en önemli matematikçilerden Cemşit el-Kaşi e, Semerkant Rasathanesinin başında 1429 zannediyorum ölümü. Dolayısıyla böyle Timur tabii aşağı geldiğinde görüştüklerinde bunlar yaşıyorlar henüz. İbni Haldun'la Şam'da Timur'un görüşmesi esnasında bu saydığımız isimler yaşıyor. Şimdi bu çerçevede İbni Haldun'un yaşadığı dönemde 1332 ile 1406'da böyle bir entelektüel hava var. Bu özetin özeti tabi. Yani fıkıh müfessirlere girsek, efendim dilcilere girsek sonu gelmez. Ama genel olarak çerçeve bu. Şimdi İbni Haldun Öyle, hocalarına baktığımız zaman bu çerçevede yerlerine. Şimdi i̇bn Haldun'un çok sistematik bir eğitim almadığı üzerine konuşmuştuk. İşte hem o ülkesi başmerinler tarafından ele geçiriliyor. Hem ailesini kaybediyor. Erken yaşta hareketli bir hayata yaş giriyor. Ama İbn-i Haldun'un mensup olduğu entelektüel gelenek şeyde Tunus'ta razı geleneği. İbn Zeytun diye bir adam var. İbn Zeytun. Bu adam siyasi karışıklıklardan kurtulmak için doğuya gidiyor ve doğuda Fahrettin Razi'nin talebelerinden ders alıyor. Bu adamın talebeleri Tabi tabi şeyle mağrepli bu. Mağrepli. Bu adamın talebeleri daha sonra şeydeki Kuzey Afrika'daki Tunus, Cezayir ve Fas'taki bütün <gülüyor> ekibi yetiştiriyor. Bunlardan iki tanesi çok önemli. Bunlara imamın oğulları deniyor. İb İbni İl İmam <gülüyor> babaların adı imam. Ne daha kaba. Ebu Yeziid ve Ebu Musa. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu adamlar İslami <Gülüyor> mi hocam? hızlı Teşekkür ederim. Şimdi bu İbn Zeytu'nun öğrencileri var. Bunlardan ders alıyor bu iki kişi. Fakat siyasi iktidarla anlaşmazlığa düşüp <gülüyor> Mısır'a gidiyor oradan haç ve o coğrafyayı dolaşıyorlar. İki önemli isimden ders alıyorlar. Biri Alaaddin el-Konevi. Bak Konevi. Alaaddin el-Konevi. Bizim Konyalı. İkincisi Celaleddin el-Kazvini. Kim bu adamlar? Bu çok önemli. Diyor ki İbni Haldun'un arkadaşı olan el-Makarri diye bir tarihçi var. İbni Haldun'un arkadaşı. Diyor ki ve huma Min etba'it tarikatil cedide fil kelam akli. Ha şöyle diyor önce. Rahala. ikisi gitti. iler Şark, Doğu'ya. Kara kullüm min huma. Her ikisi de okudu. Ala Aladdinil konevi ve celaleddin kazvini ve huma. Yani huma dediği konevi ile kazvini. Min etba'it tarikatil cedide fil kelam akli. Akli kelamdaki yeni yöntem yöntemin tabileriydi. Onu o yolu takip ediyorlardı. Yani Fahrettin Nazi yöntemi. Bu adamlar geriye dönüyorlar daha sonra ve bunlardan Muhammed Abili. Bu adam önemli bir adam. Muhammed el Abili. Bu kim? İbn Hadun hocası. Muhammed Abili Hem Ebu Yezid Ebu Musa'dan ders alıyor onların talebesi hem de biraz önce bahsettiğim İbnül Benna'dan ders alıyor. İbnül Benna'dan matematik, astronomi ve akli ilimleri, matematik ilimleri okuyor. Ebu Yezid ve Ebu Musa'dan da Fahrettin Razi usul Fıkı, usul kelam, usuleyn tahsil ediyor. Mantık okuyor. Fakat yetmiyor diyor ki ben niye peygamberlere uğraşıyorum? Tanrılara gideyim ben diyor. Ve bırakıyor. Önce Mısır'a geliyor. İskenderiye, İskender'den Kahire'ye. Oradan Kudüs, Haç. Ve kesintiye uğruyor. Fakat büyük ihtimalle Tebriz'e geçiyor. Nereden çıkartıyorsunuz bunu? İb çıkartıyoruz Rum bunu diye sorarsanız. İbn Haldun kendi otobiyografisinde şu ibareyi kullanır. Yedullu li bi Tebriz. Ne olsa beni Tebriz de bana delil getirirdi diyor. Bak Tebriz'de böyle ha. Bak Tebriz'de şöyle yapılıyor ha. Yedullu li değil mi böyle doğru bir ifade değil mi? Yedullu li bi Tebriz. Bunu kim söylüyor? İbn Haldun burada. Burası Türkçe tabii ama Arapçasında bunu söylüyor. Şimdi daha yoruma gerek var mı? beni bana Tebriz'de hep delil getirirdi diyor. <gülüyor> Bir şey tartışıyoruz diyor. Tebriz'de bu böyle sen bilmesin. Hani Amerika'da bu böyle. Deriz ya. Çünkü Tebriz o dönemin en büyük entelektüel merkezi olduğu için e, <gülüyor> demek ki Muhammed Abili hem Maarif geleneğinin yorumuyla İbn Fahreddin Razi okulunu biliyor hem de bizzat kendisi gidip oradan Fahreddin Razi'nin geleneğini devam ettiren insanlardan ders alıyor. Bu çok önemli bir şey bizim için. Çünkü biraz ya bunun özeti şu. Söyleyeyim. Niye erteliyorum ki? İbn mukaddimesi Fahrettin Razi metafizi üzerine kuruludur. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu bilmiyorlar. İbn Haldun iki usulü birleştirip mukaddemeyi yazıyor. Usulü din ve usulü fıkıh. Bütün terminoloji, bütün metafizik, bütün çerçeve budur. Bunun Türkçesi bu yani. İbn Haldun'un şey İbn Fahreddin Razi'nin metafiziğinin metafiziğinin 3 tezahürü olabilir arkadaşlar. Bakın bunu ilk defa söylüyorum. Ümmete katkım olsun. Şimdiye kadar söyledikleriniz de ümmete katkıydıysa 3 tezahür. Bir, İbn Haldun'u aman. Fahreddin Razi olduğu gibi hocam affedersiniz lafzı kestim. Sözünüzü kestim. bu seçkin ümmete katkı olur. Ha seçkin ümmete ilk defa söylüyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Birincisi Fahrettin Razi sistemini olduğu gibi devam ettirmek. Kim bunlar? Kelamcılar. Beyzavi, İyici, İsfahani, ondan sonra Şeyh şey Şerif Çurcani, Ali Kuşçu. Öyle gider. Bu bir. İkincisi Razi'nin sistemini İbn Handun'un devam ettirdiği gibi. Nedir Razi'nin sisteminin İbn Handun'cu devamı? Razi arkadaşlar akli olarak belli bir limitten sonra insanın aziyetini idrak eden bir adam. Bugün derste konuştuk. Yüksek insan dersinde. Ne demek o? Azin idraki bir idraktir. İnsan aklıyla metafizik meselelere idrak edemez. Buna biz optimiz şüpheci diyoruz. Optimiz şüpheci. Yani iyimser şüpheci. Hakikate ulaşılabilir ama ihtimal. Pesimist değil, kötümser değil. Hakikat yoktur. Hakikati bilemeyiz gerç değil. Olabilir ama çok zor. Çok zor. Buna biz optimist ee, şüpheci diyoruz. Bir tür şüpheciliğe varıyor. Bir tür ama bu optimist bir şüpheciliği. Dolayısıyla bilgi, gerçekliğe ilişkin bilgi ihtimali bir karakter kazanıyor. O daha önceki gibi belki kendilerinden emin değiller. İbn Haldun bu metafizik zeminde. İbn Haldun'un en önemli tezi, insanın mevcutla sınırlı olduğunu, yukarıya doğru çıktığın çıktıkça ufuk arttıkça e, aklın derecelerinin tükendiğini ve belli bir noktadan sonra aziyeti idrak etmenin bir idrak türü olarak kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. aynı bu cümlesi okuyacağım. Şimdi bu de var. <gülüyor> Dolayısıyla ufuk teorisi dediğimiz ufuk teorisi ve bu ufuk teorisi bir şeyden madenlerden başlıyor. Her e, nesnenin bir ufku var. Bu ufkun bir, en alt bireyi var, bir en üst bireyi var. İşte madenlerden başlıyor, bitkiler. Bitkilerin en altı diyelim ki hur, şey, mantar, e, hayvana geçişim, işte hurma, e, oradan geçiyor işte at ya da ayı ya da maymun, maymun diyor Gerçi i̇bn oradan insan, insanın en alt türü var işte hayvana yakın gibi yaşayan vahşiler, bu modern bir şey değil. Bunlar bizimkiler de söylüyorlar. Gelişmiş insanlar ama onun idraki bir süre sonra bitiyor. Sonra kainler ve garip yetenekleri olan insanlar başlıyor. Ondan peygamberler. Peygamberin ufku bitiyor be. Ufuk teorisi diyoruz biz buna. Piramidyen bir yapı. Ee, bu tamamen şey, İbn Haldun'un ama Razi'nin sisteminden alınıyor. Pek çok konuda Razi'nin hem muhassalını hem de müfassalını yok mahsulünü pardon hem mahsul yani usulü fıkıh kitabını hem de muhassalını felsefe kitabını e, kullanıyor. Şimdi delilimiz ne? Delilimiz şu. İbni Haldun getirdim yanıma. Delillerim yanımda. Ben delilsiz konuşmuyorum biliyorsunuz. E, hiçbir delil bulamazsam lehvi muhafızdan alıntı yapıyorum. Bir, biliyorsunuz doğrudan bağlantıdan dolayı bu arada okuyabilen tek milletiz oflar olarak. Şimdi arkadaşlar şu kitabul muhasal. muhassal Şimdi buna bakmayın şöyle küçük. Kaç sayfa bu? Ee, 500 sayfa. Bu bir problematik düşünce tarihidir. Yani historik böyle kronojik değil. Problematik. Akıl alıyor mesela. Akıl konusunda ne söylenmiş şimdiye kadar? Kaç görüşe tasrif edebiliriz bunları? Tanrı konusunda, nedensellik konusunda, varlık konusunda, yokluk konusunda, var olan konusunda, bilgi konusunda... Ee, Melek konusunda şu konuda, hepsini tek tek inceliyor. Çok sistematik bir adamdır İbn şey, e, aman, işte hepsi Ağabey. Fahrettin Nazı. Çok sistematik bir adamdır. Çok düzenli, iyi bir mantıkçı olduğu için bütün düşünce tarihini kendine kadar gelen Babil'den başlıyor zaten ulaşmışsa. Yunan, Helenistik dönem İslam. Kendine kadar olan. Her şey, Filozoflar, kelamcılar, sufiler, arifler tek tek inceliyor ve sonra kendi kanaatini veriyor zor bir metindir. Çünkü çok arka plan bilgisi ister. Her ne kadar Hüseyin Atay hocamız bunu e, şey yaptı, neşretti. Tamam Arapçası çok güçlüdür hemşerimin. Çaykaralıdır biliyorsunuz. E, Çaykaralı hemşerimiz sayılır. Fakat tercümesini yapmış. Zor bir metin. İbn-i bunu 19 esinde hocası ile okumuş. Bu adamla birlikte bu metni okuyup. Bir de bunun eleştirisi var. Nasreddin Tusi, hanım <gülüyor> Razi ne yazdıysa ona bir yazmıştır. O da bu telkhüsul muhasal bir nakdür muhasal diye meşhur. Yani muhassalın eleştirisi, muhassalın özeti el maruf yani böyle bilinir ki nakdür muhasal. Bu da aynı tarzda e, Razi eleştiriyor. Sen böyle dedin ama aslında şöyle de şöyle ama şöyle dedi. O da ibn Sinacı perspektiften. Tamam? Bunu da okuyor. Dediğim gibi bunlar böyle evde okunacak kitap değil. Bizim geleneğimizde kitap hocayla okunur. Bunlar hatırlatma güfte gibi ya da not mu güfte değildi? De, nota gibi. Konu bakarsın ama sen orasına da kendi yorumunu yaparsın. Böyle metinlerde bizim öyle kitap evde okunmaz. Gevezelik yok burada. Şunu bugünkü matbaa kültürüyle yazarsan 15 cilt. Gevezelik çünkü bir şey bizim matbaa kitaplarında kapitalizmin bir aleti kitap. Bu ikisini okuyor, hocasıyla birlikte ve ikisini özetliyor. Bu, bu İbn Abdül'ün metni. Lubabul muhassal fi usulü din, usulü dinde muhasallın lubu, yani özün özü. <gülüyor> Bakın bu çok önemli. 19 yaşında doktora tezi yani. 18. Yok, İbn Abdül'e yakışmaz. Aa o da, <gülüyor> affedersin. Elias, İbn Abdül Elias. Yani ne müthiş bir şey değil mi? Evyasını görüyorsun adamın ya. Tabii tabii vereceğim. Bütün kitapları vereceğim. İnceleyin. Bu daha da zor bir metin. Çünkü ikisini ön sözde diyor zaten. Ee, bak ben size ön sözünü bileyim. Hocasından bahsediyor. Ya cennuf ise Abdullah Muhammed İbn İbrahim el-Abili Allah ondan razı olsun diyor. Bana şunlar şunlar şunları okuttu özellikle diyor. Karana Beyne yedeki Kitabul Muhassal. Onun dizi dibinde Muhassal okuduk. Ellezî sannefu el-İmamul Kebir. Değil mi? Ha imam dedi mi anla ki onu takip ediyor. Mesela dese ki Fahru Razi ya da İbnü'l-Hatib de herhangi biri. Yani dikkate alıyoruz önemli bir adam ama Kenarda duruyor. En i̇mam dedin mi, ben bu adamı takip ediyorum demek. Ve-e-kebir diyor. <gülüyor> El-İmam-ül-kebir, Fahreddin İbn-ül-Hatib kitaben ihteve ala mezheb kullu farik. Düşünce tarihinin tüm ekollerinin görüşlerini içeren bir kitap olarak gördük onu diyor. Sonra devam ediyor. ve e fi tahkiki kulle meslek ve tarik. Her türlü yöntemi, her türlü bakış açısını burada incelemiştir diyor. Fakat diyor şöyledir, böyledir. Daha sonra eee Nerede o? Fahtasartu ve hazabtu filan ve adaftu ileyhi ma emkena min kelam el imam el kabeer. Nasriddin Tusi ve kalilen min bünyati fikri. az olsa da benim kendi kanaatimi de ekledim de yani halilandı. Yani. Çok zor. Nasıl anlamış? Nasıl özetlemiş? Ben okumaya çalıştım beceremedim. Şey gibi, ok gibi hepsi. Hani var ya böyle ok atıyorsun diyorum. Yani Sağ solu yok bunun ya. Bütün buna da söylenenleri takip etmiş fakat hepsini sıkıştırmış konserme gibi yapmış. Şey abi zip'le gönderiyor yani. Var ya zip dosyaları. Açmak lazım. Açınca da çok fazla oluyor. Dedim şurada ufak bir aklım var. Kendimi yormayayım. E, ikisini okumak lazım. Evet. Şimdi bunları okuyun, okuyor bu adam. 19 yaşında. Doktora tezi olarak. Ve bunları bize kendisi bizzat anlatıyor. Dolayısıyla yedirlü li'yi bir tebriz demesi artık ne oluyor? Normal bir hane geliyor. Ve bunu efendim buyurun. İmam olarak e, görmesi son derece önemli. Dolayısıyla raziyi anlayabilmek için iki bilimi iyi bilmek lazım arkadaşlar. O dönemde. Usulü fıkı. İyi bilmek lazım. Usulü fıkın dil anlayışını, usulü fıkın mevcut anlayışı çok önemli. Mevcut toplum anlayışını çok iyi bilmek lazım. Ondan sonra iki usulü din. Usulü dini neyi bilmek lazım? Varlık ben ne anlıyor? Ee, efendim temel metafizik kavramlar yokluk, varlık, nedensellik gibi kavramdan ne anlıyor? İbn Hanıdın eleştireldir. Hem felsefi hem kenaat eleştirenlidir. O seviyede bir adam, ee, onun da kendine göre gerekçeleri var. Yeri geldiğinde zaten bunlara atıf yapacağız. Evet. Hocam, nedir ha çok özür dilerim. Evet, <gülüyor> çok özür dilerim. Doğru. Üçüncü tezahürü İbn Arabidir. İrfan. Yani madem kognisyonumuz, beşeri kognisyonumuz, beşeri bilişsel yapımız e, ilahi olanı idrak edemiyor. Bunu kabul edelim. Ama niye Tanrı ile kognisyon üzerinden irtibat kuruyoruz ki? İnsanın başka yetileri yok mu? Kognisyonu kaldıralım. Bunun adı nedir? Keşf. Keşf kaldırmak demek. İnsan kognisyonunun perdelerini kaldıralım. Tanrı ile zat, zata muhatap olalım. Bizim bir zatımız var. Tanrı da büyük zat. Niye biz Tanrı'yla doğrudan bir deneyimleme yapmıyoruz? Tanrı'yı doğrudan deneyimleyemiyoruz kişi olarak. Buna irfan diyoruz işte. i̇bn Arabi sistemi de Razi sistemin üzerine kurulur. Bunu daha önce de söyledim. Razi tarihte, İslam tarihinde değil, bütün tarihte Yunani tarzın dışında felsefe yapılabileceğini gösteren ilk isimdir. Bunu yapması da şey değil, tesadüf değil. Kendinden önce İslam dünyasında gerçeklik üzerine yapılan tüm çalışmaları derleyip toparlıyor ve İbn Sina'nın üzerine dayandığı gerçeklik anlayışının kadim olduğunu, eski olduğunu yeni bir gerçeklik anlayışıyla muhatapız. Demek ki gerçeklik sabit değil diyor İbn Sina'ya göre gerçeklik sabit o da onun kitaplarını yazmış zaten. Nereden çıkartıyor bunu? özellikle İbn Heysem'in astronomi çalışmaları ve optik çalışmalarında. Tabi Razi, Razi İbn Heysem'i çok iyi biliyor. Bütün eserlerinde İbn Heysem'in astronomisini, evet. ve optiğini kullanıyor. Diyor ben ki, Tabi. diyor ki, arkadaş sen bir optik teorisi anlatıyorsun. Bu bir gerçekliğin tasviridir, resmidir ve bunun üzerine felsefe yapmışsın. Ve demişsin evet. ki bu gerçeklik sabit. O sabitse benim yorumum da o sabit olan şeyin yorumu olduğu için sabit. Ama İbn Heysem bize görme teorisinin senin anlattığın gibi olmadığını çok farklı bir e, anatomik olarak op, e, optik, ışık, renk çok önemlidir. klasik dönemde gör, hep söylüyorum bakın modern bilimi ortaya çıkaran iki temel disiplin var. Astronomi optik. Descartes'in astronomi kitabı var, optik kitabı var. Nifton'un astronomi kitabı var, optik kitabı var. Son derece önemlidir. Optik. İbn Heysen damardan giriyor. Aristotelescilere, İbni Sinacılara. E. Ne çalışıyor? Astronomi, optik. Beş cilt optik kitap. Darmadağın ediyor. Modern optiği öyle kuruyor. kitabı ı adı da öyle. Niye gösteriyor? Bir, göz, göz, gözün anatomisi. iki ışık, renk, görme olayı, retina, ters görme, optik müdahale, kırılma, yansıma. Diyor ki, oo, razı diyor ki, bak demek ki gerçeklik sizin anlattığınız şekilde çalışmıyor. Öyleyse gerçeklik farklı şekillerde katmanlıdır, tamamlanmamıştır. Ve biz de onun üzerine farklı yorumlar yapabiliriz. Yorum tek değildir. Sizinki bir perspektiftir, benim de bir perspektifim var diyor. Doktorinal felsefeden perspektif felsefeye geçiş. Peki ben sonra Kelamcıların işte bu görme, olayın, izah İbn İdrisya'nın açıklamaları istikamete mi? Var, onu da var. Onu, onu, onu takip eden var. Mesela Kutbuddin Şirazi, ondan sonra Kemalettin Faresi. Fetullah Şirvani, Milim, Çelebi. Çeşitleniyor. Çeşitleniyor. Mi? Çeşitleniyor. Hasan ed-Dihli'yi kadar devam ediyor. <gülüyor> İbn-i İsem'ci gelenek bizde öyle Cabir'in söylediği gibi efendim, Arap aklı İbn-i anlamamıştır. Ulan Arap aklı ne anladı da onu anlasın. Yani. Ama İbn-i İsem Doğu İslam dünyasında Anadolu'da ve e, İran'da ve Semerkant'ta baş şeyidir. E, Yapıttı tabi. Anadamardır. Kutbettin Şirazi ile birlikte Kutbettin Şirazi biliyorsunuz Mısır'a gidince eseri alıyor bir de tabi tusiye karşı geliştiriyorlar tusi o meşhur tahrirat projesinde kitabül ül menazırla uğraşacağını tutuyor kadim optik teorisini yeniden ihya etmeye çalışıyor tutmuyor Semerkant çok önemli bir konuda Semerkant'ta tamamen İbn Heysem'in optiğine göre iş yapılıyor ve astronomi uygulanıyor tabi bu çok önemli ve gerçeklik algısı değişiyor. Gerçeklik algısı deyince yorumu da değişir. Şimdi biz tabi İslam feylesi çalışmalarında bir kere ilk 400 yılda sınırlıyız. Şimdi Farabi abi i̇bn Sina biraz Gazali i̇bn bitti. Niye batıya onlar tercüme edildiği için? Ondan sonra yapılanları bilmiyoruz. Abi çok değişiyor niye? Gerçeklik algıları değişiyor. Yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Astronomidece olağanüstü yeni şeyler çıkıyor. Yeni astronomi teorileri ortaya çıkıyor. Bunlar hiç kimseye dikkate ama bir de zor tabii şimdi otur asılımı çalış, optik çalış, uh, uh, matematik çalış. Bunlar metafiziği zor anlıyor. <gülüyor> Fizikle mi de uğraşalım diyor adamlar. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi Şii'nin, e, Razi'nin e, optik şey nedir, felsefe metinlerine en çok kullandığı İbn-i İhsem'dir. E, Kemal, Ebu Bereket El Bağdadi'dir. Ömer Hayyam'dır. Ne kadar aykırı adam varsa o da yeni çalışmaya adam varsa onların hepsini dikkate alıp e, inceliyor. Evet. Buraya kadar sorusu olan varsa sorsun. Yoksa ebediyen sussun. Ha şeyi biraz anlatayım. Ondan sonra eserlerine geçeyim. Ne var o küçük kitapta? Bakın söyle hemen özetleyelim. E, bir. Bir mukaddime. Mukaddime de e, Hamdine falan. Birinci bölüm İnsan aklının zorunlu ilkeleri. Tanım, kavram ve yargı. İkinci teorik düşünce, nazar. Üçüncüsü delillendirme ve bölümleri. Kaç türlü tüme varım, tümden gelin temsil. Önce bir bunu inceliyoruz. İkincisi malumat, bilinebilirler. Kenan'da öyledir ya. Ne? Mevcut, şey, yokluk ve bununla ilgili şeyler. Sonra... Sonsuzluk, şey, sınırsızlık ve sınırlılık, sonluluk ve sonsuzluk. bunun üzerine tartışıyorlar. Çünkü önemli şeyler bunlar o dönemde. Metafizik yapıyor yani. Madun mümkün. Mümkün ne demek? Ondan sonra ilahiyata geçiyor. Önce aklı ilahiyat. Yani insan aklıyla Tanrı hakkında neler düşünebilir? Sonra semi-ilahiyat. Yani dinin anlattığı Tanrı. Bu topyekün. Bir metin. Evet. Buraya kadar soru sorun var mı arkadaşlar? İbn-i Arabi ondan etkileniyor hocam. i̇bn Arabi ondan etkileniyor. Razi'nin ölümü 1210. i̇bn Arabi daha genç. Tabii. i̇bn Arabi genç. Görüşmeleri de mümkün değil. Fakat gelenekte böyle bir şehir efsanesi vardır. İbn Arabi'ye mektup yazdı. İbn Arabi'nin Razi'ye mektup yazdı. Razi'nde ona cevap verdiği. Bunlar yayınlandı. Hakikaten okuduğunda yazan kimse usta bir İbn Arabici işte usta İbn iki sistemini çok iyi biliyor. Birbirine mektup yazıyor. Kendisi yanlış. Birbirlerine hiç mümkün değil karşılaşmaları. İrfan ehli için Razi aziziyetin ifadesidir. Bütün delilleri Razi'dir. Şunu diyorlar. Eğer akılla bu iş olsaydı razı yapardı. Razı yapamadığına göre kimse uğraşmasın. Çok zeki kabul ediyorlar adamı. Hakikaten öyle. 400 kitabı var. Yazmadığı hiçbir konu yok. Ve eserleri öyle doldurma eserler değil. Sayeteşin indekse hiç girmemiş hocam. Hiçbir uluslararası atıf yok. Ama büyük adam çok itibar gören bir adam. 400 talebesi var. Onlarla yürüyor. Onlarla bir yere gidiyor. öğrenciler etrafında. Ee, çok taş Cenab-ı Hakk'ın yardım ettiği bir adam. iki oğlu var. Çok müthiş, tanı, çok tanıdığı, seviştiği ve bir çok kendisine saygı gösteren büyük bir tabip var o dönemde. Çok zengin. iki kızı var. Ee, ölüyor. Kızlarıyla oğullarını evlendiriyor. Ve bütün mirası iktisada da iyi bilen bir adam. Ee, müthiş, zengin bir adam. Zengin olmasına gerek yok zaten. Çünkü müthiş itibar görüyor. Padişah, yani Tökiş, Alaaddin Tökiş, Hazim şah Sultan değil mi? Kapıda karşılıyor bunu. Yani saraya geldiğinde, gelsin huzura değil. Hemen koşuyor, kapıda karşılıyor, önünü alıp yürütüyor. Böyle bir adam. Tabii bir şehre, Ali Kuş'un İstanbul'a gelişi gibi. Bir şehre gittiği zaman Üstad, valik şehir dışında karşılıyor. Şehir temizleniyor, süsleniyor hatta meşhurdur. Reye geleceği zaman büyük bir gürültü. Aman her taraf yıkanıyor göller filan. Kadın, yaşlı bir kadın meşhur. Diyor ki nedir evladım bu telaş? Efendim büyük bir İslam alemi geliyor diyorlar. Ne yapmış? Numarası ne? Tanrı'nın varlığına binbir delil bulmuş. <gülüyor> Demişken. Bin bir şüphesini gidermiş o. Bunu Razi anlatıyorlar. Razi Tepki vermiyor, hayır, orada tepki vermiyor. Fakat öldükten sonra terkese açıldığı zaman vasiyet namesi bulunuyor ve bugünümüze geldi. Oradaki son doğası şu: Ya Rabbi benim canımı beldeki o yaşlı kadının imanı üzere al. Müthiş bir şey. Yani oradaki samiyeti görüyorlar. hakikaten. Çünkü kelam kitabıyla iman etmek zor iş ya. Çok akli bir şey. Yani, yani evet şüphelerini giderebilirsin gerçekten ama zor iştir. Çünkü çok rasyonel bir şey. Evet. Duygu olmadan iman olmaz. Yani Tanrı ile sevişmeden sadece akıl üzerinden konuşmanın bir anlamı yok abi. Yani. Onun için irfan olmadan kelam eksiktir. Kelam önemlidir. Çünkü kaleyi oluşturuyor. Olmazsa olmuyor. Yani. Evet, yani yani İmam Gazali ya kelam şemsiyedir. Eğer giderse bütün İslam ıslanır diyor. Çünkü, Gazali. Kelam şemsiyedir diyor. Bütün İslami ilimlerin şemsiyetidir. Eğer o giderse bütün İslam ıslanır diyor. Bu doğru ama şemsiyenin içinde rahat yaşayabilmek için duygu durumu lazım. Orada işte tasavvuf son derece önemli ki İbn-i bunu çok iyi anlamış bir adam. İbn-i ne diyor? Şehirde çürümemek için tasavvufa tutmak lazım. Bunun üzerine duracağız. Bu işler öyle boru değil değil mi? Ustav? Çok ciddi işler yani. Evet. Üstadın eserlerine bakalım. Birinci eseri Lubabul Muhassam. Bu mavi kaplı olan elden elde dolaşıyor ee, en genç daha doğrusu gençken yazdığı ve e, zamanımıza gelen e, onun zihni dünyasını vermesi bakımından önemli yoksa orada çok yeni şeyler yok fakat 19 yaşında bir gencin kültür arka planını dirayetini ufkunu vermesi bakımından son derece önemli müellif attı günümüze gelmiş bu da büyük bir şans İkinci eseri Şifa Üssail Litevib El Mesail Tasavvuf kitabı. Ona ait olup olmadığı tartışmalı. Babasının amcası Abdurrahman'a aittir diye, de, diyenler de var. Bir soru üzerine yazılmış. 1372'de yazmış. Türkçe'ye çevrildi Süleyman Uludağ tarafından. Şifa Üssail Litevib El Mesail Bunları Google'da bulursunuz adlarını da ben sadece şimdi anlat. Mantını anlatayım. Bir soru sormuşlar. Eşşatibi diye bir adam bir soru sormuş. Buna bir cevap olarak yazılmış ama şüpheli. Ne aldım yazdı? Ee, babasının amcası yani ne diyeceğiz onun babasının amcası ne olur bizde? Büyük amca. Büyük amca. Ee, onun yazdığı da söyleniyor ama belli değil tabii. İkinci şu üçüncü büyük eseri Kitab Tercümanun İbar ve Divanul Mubtada Haber fi El Yamul Arab ve Al ve Berber وَمَنْ أَصَرَهُمْ مِنْ ذَوِ سُلْطَانَ الْاَكْبَرِ Tarih kitabı yani. El Mukaddime'de onun girişi. Dünya tarihi. Bir kere bunu bilelim. Mukaddime ve üç bölümden oluşuyor. Yedi cilt. Ee, Mukaddime'de beşeri umran ilmini kuruyor biliyorsunuz. En özgün kısmı Mukaddime ile yedinci ve sekizinci ciltlerdir. Çünkü Mukaddime kendi teorisi yedi ve sekiz Mağrib tarihi, kendisinin rol aldığı, kendisinin de oluşmasına katkıda bulunduğu mağrib tarihi, diğerleri taberi, mesudi gibi İslam tarihçilerinden derleme. Ee, ne yapsın yani? Ne, ne sultan Ekber dediği hangi sultan hocam? Sultan Ekber, minzevil min Sultan Ekber, yani büyük sultan olan herkesten bahsediyor. Hı. Tek bir kişi değil. Tamam. Şimdi burada bir problem var. Ee, İbn-i Haldun kendi sistemini, mukaddimine kurduğu sistemi, tarihini uyguluyor mu, uygulamıyor mu? Bu çok tartışmalıdır. Ee, kimilerine göre uygulamıyor. Teorisi ayrı kalmış, pratiği ayrı kalmış diyorlar. Hatta buradan hareket ederek El Mukaddi acaba i̇bn Haldun mu yazdı? Ya yazmadı mı? Başka birinden mi aldı? Sorusunu soranlar bile var. Yani çünkü bu kadar güçlü bir teori kurmuşsun. Bunun farkındasın ama pratiği uygulamıyorsun. Bunu reddedenler var. bunu uygulandığını gösterenler de var. Kısmen hakikaten ben de aynı kanaatteyim. Uyguluyor. Kısmen uyguluyor. Ama kurucular hemen teorilerini uygulayamazlar. Yani bu böyledir. Tarih hep böyledir. Daha sonraki nesil. Mesela İbn-i İsemin astronomi kitabına göre kendisi bir şey yazamıyor. Ama bütün ondan sonraki İslam dünyaya sonra göre iş yapıyor. Kolay değil ki yani her şeyi biri mi yapacak? Hani Kazım Karbekir, şey Maraşal Febzi Paşa kara kuvvetlerini dinletliyormuş ya. Bir askere gelmiş. Söyle bakayım. Düşman şuradan saldırsa ne yaparsın? Şöyle yapar. Buradan şöyle. Bu. Aynı askerin. Çocuğun burası Sayın Paşa demiş? Bu ordunun tek askeri ben miyim Allah ya <gülüyor> demiş yani. Tek başına düşmanla ben çarpışıyorum. Şimdi e, İbn-i her şeyi tek başına yapacak hali yok ama uyguladığı da söylenebilir. Diğer bir eseri Eee şu, bunu gösterdim size belki daha önce getirdim zannediyorum. Otobiyografisi. Türkçesi bu. Tarih İbni Haldun, Rihleten ve Rihleteğü Garben ve Şarken. İbni Haldun'un, İbn, Haldun, İbn Haldun kimdir? Ve Batı Doğu Seyahatleri. Kendisi yazmış. Ha, ama çok önemli. İki versiyonu var. Bir Mısır'a gelmeden önce yazdı. Bir de Mısır'a geldikten sonra tekrar gözden geçiriyor. 1415'e kadar e, devam ediyor, geliyor. Kahire'de tamamlıyor. Onun için iki versiyon olduğu için tekrarları var. Ama en önemli özelliğini biliyor Mukaddime de anlattığın her şeyin vesikası burada var. Vesika yığını yani. Bütün kendisinin yazdığı kesne yazılan şiirler, ondan sonra belgeler, mektuplar. Onun için çok kuru bir kitap. Duygu yok kitapta. Belge Belge. Bütün belgeleri koymuş. Yani ben bir teori kurdum. O teoriyi havadan kurmuyor mu? sana belgeleri diyor. O açıdan son derece önemli bir metindir. Yani mukaddimeyle ile paralel okunması lazım. Atıp yaptığı şeyleri burada biliyor. Bana bir şiir yazdı. ha burada. Orada şiiri vermiyor. Şu belgeyi, mektubu yazdı bana diyor. Mektup burada. Bir tür kendi arşivini kurmuş. Onları da yanında taşımış. Zeki adam yani. Hakikaten zeki. <gülüyor> Sosyal hayata o dönemin devlet sistemine ait çok önemli bilgiler var ve bunlar birinci el belgeler. Yani Osmanlı Arşivi'ne gidip çalışıyorsun ya İbn Adun Aşiri kitabını getirmiş. Bu önemli. Dediğim gibi e, hiçbir izlenim vermiyor. Hiçbir yorum yapmıyor. Hiçbir duygusal ilişkiye girmiyor. Onları da mukaddemede bir şekilde bir şekilde yapıyor. Bazı araştırmacılara göre bu bir savunma. Hani bana böyle yükleniyorlar ya ona. Aha sana diyor benim savunmam ee, ...ve övünmesi aynı zamanda... ...ne kadar büyük bir adam... ...çünkü otobiyografi yazma bu dönemde zor iş... ...net var otobiyografi yazıyorsun... ...çok büyük bir iddiadır otobiyografi... ...çok önemli adamın demektir yani... ...dolayısıyla bu kitap hem bir savunma... ...hem bir övünme... ...hem de... E, ...tezlerinin belgelerini gösterme... ...dolayısıyla mukaddimenin... ...altyapısını oluşturan... ...malzemeyi e, sağlayan bir yapısı var... ...Vecde Akgüs tercüme etmiş... Evet. Şimdi i̇bn Haldun'un bunlar zamanımıza gelen eserleri. Eserleri zamanımıza gelmiş ve yayınlandı. Öyle çok fazla eseri yok görüyorsunuz. Bir İber, Mukaddime 3 cilt ve diğer 4 cildi var. Değil mi? Tarif var. Nubab var. Şifa var. Bak 4 tane eser. Ama orijinal eserler. Bir de gelmeyen eserleri var. Şimdi şey, çok ilginç. Bir mantık eseri var. Bunlar ha kim söylüyor? i̇bn Hatip. Vardı ya meşhur arkadaşı onu Endülüs'e fastayken koruduğu sonra Endülüs'e gittiğinde kendisini koruyan bir arkadaşı vardı. Yani, büyük vezir, hatip idam edilen. Onu idam ediyorlar sonra. Çok büyük bir hatip aslında edip ama. Işte demek ki siyasete bulaşırsan bir şekilde kırılıyorsun. Onun verdiği bilgiye göre bir hesap kitabı var. Günümüze gelmedi. Demek ki çünkü niye abiliği kimin tanibesiydi? i̇bnül i Benna dönemin en önemli matematikçinin. Dolayısıyla matematik okuduğunu gösteriyor bu. Öyle kafadan kitap yazılmaz. İki mantık eseri var. Hiç şaşmıyorum ben. Fakat şuna şaşıyorum. Bizde genelde hesap kitabı olan mantık, mantık kitabı olan hesap kitabı yazmaz. Klasik dönemde. İkisini de yazmış. Demek ki iyi de bir mantık tahsili görmüş. Ama benim en dikkatimi çeken eseri i̇bnül i Düştün bütün eserlerinin özetini azlamış. İbn-i hiç sevmez. i̇bn Haldun Hiç haz etmez Ve onların felsefesini adam yerine koymaz. Daha önce de söyledim size. Felsefecileri biraz masa başı düşünen, gerçeklikten kopuk, hayal kuran, masalarında adamlar olarak görüyor o dönemden felsefecilerini. Ve kelamcılara da kızıyor. Siz de felsefeciler gibi yapmayın. Felsefeleştirmeyin işi. Kelam bölümünde okuyacağız. Kızıyor değil mi onlara? Hiç hazetmez filozofiden yani müthiş de şey var Erret Alan filozofe bölüm var Chapter var yani şeyde mukaddeme de kısım var de eleştiriyor onlar naks ediyor. fakat demek ki bunu öyle kafasına göre yapmıyor İbn Rus o dönemin özellikle Marib'deki en önemli isim İbn Aristoteles'in bütün eserlerini tek tek özetlemiş mantık metafizik fizik astronomi gökyüzü üzerine var ya o Aristotelesin bütün eserlerini biliyorsunuz. O da çok entesan bir... Benim mesela çok dikkatimi çekti. Keşke bir, bir tane bir... Şöyle küçük bir numune bulsak da mantığını yakalasak. ne yapıyor acaba? Anlamak için mi çalışmış? Çünkü bazen öyledir anlamak için. Şimdi gelenekte yazılan her eser de önemli değil. Ali Kuşçu'nun mesela Şirazi'nin Tufet-ü küçük bir haşiyesi var. Eksik kalmış. Bursa'da gittim inceledim. Belli ki delikanlı astronomi öğreniyor. Çalışığı üzerinde en iyi çalışmak, yazmaktır, yorumlamaktır değil mi? Eserle uğraşmaktır, kavga etmektir. Klasik genellikle akıl böyle çalışır. Bir konuda bir eser okuyacağına bir eseri bin kere okuyacaksın. Müthiş. Yani Türkiye'de gibi bir felsefe tarihlerini toplayıp tek tek okuyacağına iyi bir felsefe tarihini yüz kere oku daha iyi. Notlayacaksın, diyagramlar çıkartacaksın bilmem ne. Ali Kuşçu astronomi öğreniyor orada. Çok gayret ediyor yani. Çok öyle şey, gelişmiş bir metin değil. Ya da Urmevi'nin el işaret şehrini bulduk. Arıyorduk. Bütün dünya arıyordu. Sıra Cettin Urmevi ya, İslam tarihinin en büyük mantıkçısı. Sicilya'da 2. Frederik'in 4 yıl ders vermiş adam. Bütün Avrupalı entelektüellere Tevarüel Enzar elimizde. Büyük mantık kitabı. Ondan sonra usul kitapları elimizde. işaret şehrinde kim bilir nasıldır İbn-i Sinan. Buldum. Bir düzası var şeyde. Topkapı'da. Bir müslahsız. Ama çok primitif. Felsefe öğrenen bir adamın çalışması. Hiçbir şey yok. Sadece açıklama yapıyor. Kendisi için yani. Ya demek ki sonradan dönmemiş bir daha. Bir de onu mesela yetişkin olduğu zaman yazsa kim bilir nasıl yazar. Çünkü çok büyük bir kafa. Ha gerek duymamış, Kendisi yazmış. Beş cilt felsefe kitabı. Yok beş cilt diyorum. Üç cilt. Neydi adı? Cüneyt tanıttı onu. Farsça. Sonra Arapça bir tane daha yazmış lisan Hak kitabını yazmış mesela. Üç büyük cilt. Dördüncü kayıp eseri henüz günümüze gelmedi. Timur için yazdığı 12 sayfelik Moğol Tatar diline tercüme edilen metin. Arapçası herhalde orada bırakmıştır. <gülüyor> şey, asabiyet teorisini <gülüyor> anlatıyor orada. Timur'un isteği üzerine yazıyor. 12 sayfa. bak İbn-i sayfasını da veriyor. Demek ki kendisi anlatmış ona. çıktığı sonucu. İyi, ne olur şimdi? Evet. Yani Timur'un isteği üzerine sohbet ediyorlar. Tamam. O kısımları anlatıyor. Kim var, kim yok. Yani sohbette tarihini, hükümdarlarını falan anlatıyor. Bunları yaz getiriyor. Bu 12. sen olabilir mi? Yok. Ne harika bir Ben bu sadece asabiyet teorisiyle alakalı olan. Hı hı. Onu bilmiyorum. Açıkçası sen ilk defa duydum. Benim okuduğum kaynaklarda şöyle diyor. Tabii ben hep mağrib kaynaklarını okudum, belki dediğiniz siz, Doğu kaynakları sizin aldi. Arapça e, tarih yani Memlük coğrafyasından tarih kitapların üzerine bir makale yaptı. Yok, onu bilmiyorum. Bak bu benim için yeni bir bilgi. Bakayım ona. ama benim okuduğum metinler de şöyle: Timur ona, ondan bir tür e, casusluk yapması istiyor. Yani orada kimler var, o güçler nedir filan. İbn vermiyor bunları. Öyle diyor kitaplar. Belki kendisi de onu öyle anlatıyordur. Bakmak lazım tarif şeyde otobiyografisindeki bölüm var. Belki vermiyor. Bunun üzerine asabiyet teorisini anlatıyor. Bak diyor onu bırak diyorsa ben sana daha önemi bir şey anlatayım. <gülüyor> o da bunu yaz diyor. Yazıyor 12 sayfalık. Bir, bu Arapçası yok günümüzde. Ama tercümesi Moğolca ya da Tatarca tercümesi de günümüze gelmemiş. Tespit edilmedi. Acaba bir düşünür kendi teorisini nasıl özetler? Değil mi? Önemli bir belge. Belki hiçbir şey söylemiyorum ama ana noktalar neler acaba? Bu özetler çok önemli. Bir düşünür kendi teorisinde ana kavramlar olarak neleri görüyor? Ana yargılar olarak neler çıkartıyor? Önemli. Ve bir de Timur'a nasıl bir numara çıkmış acaba? Bu açıdan son derece önemli bir eser fakat günümüze gelmedi bilebildiğimiz kadarıyla. Evet. Vallahi senen de bitirdik. Şimdi yeni bir konuya geçersek biter mi? Bitmez. En az... Yok bitmez. 7 yedi tane not var. Evet Buraya kadar soru soran var mı? Biraz soru alalım. Onları tatil edelim. Bir saati geçtik nasıl olsun. Saat meselesi değil ama yeni bir konuya girersek Hadi biz... Bir öğrenmek istiyorum. Çin başında biraz geciktiğim için belki kaçırmış da olabilirim. Evet, i̇lim adamları hakkında bir giriş yapıldı. O dönemde kimler var kimler var? Kalburüste olanlar. Ka evet, kahvenin bir merkez, bir çekirdek işlevi olduğu anlaşılıyor. Aynı dönemde e, siyasi bakımdan da İslam dünyasında bir parçalanmışlık var. Özellikle Moğol istilasıyla birlikte hani Moğollar kültürü bilen insanlar değildi. Kitabın değerini ne kadar bildikleri de ayrı bir tartışma. Doğru, doğru. Moğolların hani, korumalarında hiç beklenmiyor. Bunun da etkisi olabilir mi? Mesela memnunca siyasi anlamda çok büyük değiller ama aynı calıkta 10 bin kişilik bir Moğol birliğini yanıyorlar. Yani bütün Moğol ordusu değil. Sadece 10 bin kişilik bir birliği. Ama o da az mı olacak? Ee, ordunun tamam düşünüldüğünde hakikaten bir uç bir e, birliği. Hmm, hmm. Bu bile çok büyük bir e, moral oluşturuyor. Çünkü aynı calıkta kadar Hiç şeyi Düşünseniz. Hiç yerim yani gel şey bir kaç kere yendi onları celal lazım şey ama geçici. Evet. Doğru. savunmaya yönelik yani o da şey. Doğru. Evet. <gülüyor> Şimdi İbn Olabilir ama İbn Haldun'un doğduğu 1332'de artık Moğollar yok. İlanlar Müslümanlaşmış. 1260'te zaten meraka kurulmuş. İslam dünyasının pek çok coğrafyasından büyük bir kütüphane oluşturulmuş. Entelektüel faaliyetler tekrar. Daha güçlü bir şekilde başlatılmış zaten. Merakadan sonra Tebriz, Tebriz'i anlattık, Şembi Gazan. Çok büyük bir entelektüel merkez. Ee, ama Mısır'ın kadim bir arka planı var. Fatimilerden gelen, Eyyubiler ile devam eden bir arka planı var. Evet. Ee, dolayısıyla ee, o cazibe merkezi olması, büyük alimlerin Mısır'a gitmesi ya da Mısır'da yerleşmesi, Ekmelitin haberte gibi olmalı. Ee, Diyelim ki mantık okuyacak adam. seyir mantık okumak istiyor. Kim de okuyacak? Dönemin en büyük şey seyir herkes okumaz. En büyük mantıkçı kim abi? Usta ustayla okur. Usta ustaları okur. Bu meşhurdur. Kim en büyük mantıkçı? Kutbittin Razi. Nerede? Şam'da. Atlıyor Şam'a geliyor. Entesan bir adam ya. O dönem uçak yok bir şey yok. Kutbittin Razi 90 yaşında. Bazı insanlar çok istisnadır. 90 yaşında yaşamak o dönemde. Ortalama bir 45 Hiçbir şey hatırlamıyor ki. Diyor ki, evladım diyor. Kitaplarını soruyor. Ya yazmıştım ama nerede bilmiyorum. Kitapları dağılmış. Adam yaşlı yani. Benim diyor, bir talebem var diyor. Yetiştirdim diyor. Mübarek Şah'ı Bukhari. O benim varisimdir. Halifemdir. Onu da oku diyor. Nerede efendim diyor? Mesela. Mısır'da. İyi giderim. Fakat Mübarek şey Kemal İkut Bittirnaz yani ne kadar kafa gitmişse de karşıdaki adamı iyi anlıyor. Bir mektup yazıyor. Kapatıyor bunu diye ver diyor şey Mübarek. Bu şehir efsansı olabilir ama hoş bir şehir efsansı. Gidiyor Mübarek Şah'ı buluyor. Mübarek Şah'ın etrafı Anadolu'dan gelme. Türk kökenli öğrencilerle kaynıyor çünkü Türkçe konuşuyor. Bukharalı Türk. Molla Fenerli hepsi etrafında. Mektubu veriyor. Mektupta ne yazıyor? Bu adama dikkat et diyor. Bu çocuk öyle herhangi bir çocuk değil. Eee için diyor. Paçanı kaptırma bu adama. Bütün şeyini nedenin hani raconu racu, Yok, şeyini niye paçanı bozar? Mubarek Şahatta mektubu hiç ok, okuyor, hiç çaktırmadan kapatıyor. Diyor ki: "Evet, seni alırım ama bir şartım var. Hiç soru sormayacaksın derste." Mesaj alıyor. Seyir şeref, çok kötü bozuluyor. Ulan anasının taa tebrikten kalktık kendin. <gülüyor> tamam. Peki diyor. Şimdi ders yapılıyor. Seyir Şerif zeki bir adam. Çok zeki bir adam. 15. yüzyılın en önemli 3-4 kafasından biri. Hangi yaşlarında hocam olabilir? Olsa olsa 20 yaşlarındadır ya da biraz büyüktür. Çok büyük büyük büyük bir kafa. Kıvranıyor ha. Bir şey demiyor tabii, söz vermiş. Bir gün mübarek Şah Buhari sabah kalkmış, şey, akşam kalkmış, gece yarısı dolaşıyor hoca. Bilmiyorum Ezre gittiğinizde orada revnaklar var, Türk öğrencilerin kaldığı. Dillere göre tasdif edilmiş çünkü birbirlerine ancak anlaşılıyor. Türk revnağı bilmem ne filan. Şey, İkmalettin Babert'in şeyh. Hepsinin şeyhi o. Hepsinin başına bir şeyh atanıyor. Hanefiler tabii, Türkler Hanefi olduğu için biraz da öyle ses duyuyor bir şeyde bir odada kendi sesi ve Seyit Şerif'in sesi olan diyor ben buradayım temelin dediği gibi yani dursun temelse ben kimim diyor <gülüyor> yani bir şey var ya ne, ne deriz buna kolye takıyor ona kolye alıyor temel ee, dursun temel uyurken alıyor onu kendisi şimdi takıyor yatıyor Sabah temel bir bakıyor ki kolye dursun da gidiyor aynı yani, olan Dursun temelse ben kimim diyor. Kolye üzerinden kimlik inşa ediyor. Bir gidiyor bakıyor ki Seyir Şerif önce kürsünün önüne geçiyor. Hocası gibi konuşuyor. Sonra geçiyor. Kendisi oraya cevap gidiştiriyor. <gülüyor> Soru orada. Adamın içine birikmiş onlar. <gülüyor> Tabi hoca hoca işte. Mübareşe elbari sevincinden dans etmeye başlıyor. Kaynaklar aynı bir. Bede'e yarkus raks etmeye başlamış. Ya ne öğrenci bu be? Yani adamın içine ya ondan sonra soru sormasına izin veriyor filan. Niçin bunu anlattım? Ben unuttu. Kafa gitti benim. Sabahtan beri, sekiz buçuktan beri ders yapıyor. Raziden <gülüyor> girdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir daha çıkamadı. Yok ya başka bir şeyden girdik buraya da selamet versin. Hocamın sorusuna yola çıkıp bu... Merkezlerden Ha, Hı. Bak ya yani Mübarek Şahbili orada. Yani herkes oraya gidiyor. Böyle bir tarafı da var. Bir, siyasi istikrar var. İki, kütüphaneler var. Üç, tarihsel bir arka plan var. Dört, büyük hocalar orada. Beş, her ne kadar İlhanlılar Müslüman olduysa da Müslüman ahalede psikolojik bir tepki var. Mesela Anadolu kesinlikle e, şeye kadar gitmiyor han kurmak kurmak yani kuruyor ama olarak... oraya giden tane şey insanlar mesela Kutbuiddin Sivas'tan giderken öğrencilerini götürüyor. Ana şey ya ilk giden adam bizde Kadızade, Bursalı Kadızade. Ondan sonra şey, zaten Semerkant yıkıldıktan sonra bir daha giden olmuyor. Psikolojik olarak da orada bir tepki var. İnsanlar oradan kaçıp gelmiş zaten. Tamam mı? Ama şey şey de Tebriz'de önemli. Davudül Kayseri gerçi Tebriz'de. Onlar sufi onlar öyle ufak işlere takmazlar. E, i̇lim adamları ilk defa Kadızade gidiyor. E, oradaki alimleri de çoğu Konya'ya geliyor. Mesela Konya belli bir dönemde Tebriz'den gelen e, Ubeydullah e, Nido adamın adı. Kadızade'nin ders aldığı pek çok aslum var Konya'da. Molla Fenari'nin arkadaşları bunlar. Bursa'ya geliyor mesela. El, el, el, el, el Hemedani Mehmedan'dan geliyor. O da Tebriz'den. Dolayısıyla orada e, zaten şeyler de, ilanlar da yıkılmaya işletmeye başlamış. Yani 38'de yıkılıyorlar. Evet. Yani evet. E, 1338'de yıkılınca zaten Kahire'den başka da istikrarlı bir yer kalmıyor yani. Yani yıkılıncaya kadar da hani ne kadar bir süre sonra hanedan da İslamiyet'i kabul etse de dediğiniz tepki mi? Meselesi... Tepki de var. Bir de yıkılıyorlar ama. Yani 1338'de bakın eğer doğruysa Davudur Kayseri'de gelip Bursa'ya gelip yeğilsin. Tebriz'i terk ediyor değil mi? Yani istikrar, ilim istikrar ister. Kahire istikrarlı bir yer. O açıdan bir de Kahire 1530'a kadar İslam dünyasının en büyük şehri. 1530'da İstanbul bunu devralıyor. İstanbul'un zannedildiği gibi hemen büyük bir şehir olmuyor ki. 1530, 1540'da kıraathaneler açılıyor değil mi İstanbul'da? Halepli iki tüccar. Tabi. Yani Kari'de açmıyorlar. İstanbul'da açıyorlar. Çünkü İstanbul kozmopolit bir dünya merkezler görüyor. Kanun'un ikinci dönemi. Kanun'un evet. evet. Efendim. Teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta mukaddimenin yapısal analizini yapacağız. Okumaya geçmeden önce. Yani mukaddimenin şekil yapısı hangi bölümlerden oluşuyor. Daha sonra mukaddimenin temel terimleri, termolojisi. Burada İbn-i hangi ne yapmaya çalışıyor? Hı? İddiasine, genel bir kuş e, bakışı şey verelim ki okurken bu neydi, şu neydi, şu kavram ne anlama geliyordu e, kafamız karışmasın. Allah ömür verirse, uzun ömür verirse beş yıl sana diyecektim ama yok. Allah ömür verirse beşinci dersimizde de Mukaddimenin e, içine dalarız inşallah.